Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve ne Meali. Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. 1. ayette geçen Ezzariyat kelimesi, Surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ayetler. Savurup kaldıran rüzgarlar,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 Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. 12. ayet Onlar alay ederek o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. 13. ayet O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. 14. ayet Onlara azabınızı tadın. Bu...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 onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. 19. Ayet Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. 20. Ayet Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. 21. Ayet Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? 22. Ayet Gökte hem rızkınızın sebepleri, hem de size vaat edilen şeyler vardır. 23. Ayet İşte göğün ve yerin Rabbine and olsun ki, o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. 24. Ayet Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana geldi mi? Ayetteki her soru edatı kesinlik ifade etmektedir. 25. Ayet Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de, selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp, bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. 26. Ayet Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. 27. Ayet Bunu onlara sundu. ''Buyurun yemez misiniz?'' dedi. 28. Ayet Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. ''Korkma'' dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. 29. Ayet Karısı Sare'de hayretinden feryat ile yönelip ellerini yüzüne vurdu ve nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım, dedi. 30. Ayet Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir, dediler. 31. Ayet İbrahim, onların melek olduklarını bildi ve ''Ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir?'' dedi. 32 ve 33. ayet ''Onlar, biz günahkar bir kavme, Lut kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik.'' dediler. 34. ayet ''O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katından işaretlenmiştir.'' 35. Ayet. Orada Sodom'da Lut'a inananlardan kim varsa çıkardık. 36. Ayet. Orada Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. 37. Ayet. Nihayet inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada bir işaret bıraktık. Bu işaretler, atılan o taşlar, birbiri üzerine yığılmış kayalar ve harabelerdir. 38. Ayet Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. 39. Ayet O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır veya mecnundur demişti. 40. Ayet Biz de onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğduk. O bu sırada kendisini ayıplayıcı durumdaydı. 41. Ayet at kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. 42. Ayet O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. 43. Ayet Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. 44. Ayet Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. 45. Ayet O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler... Ve hiç yardım edenleri de olmadı. 46. Ayet Daha evvel Nuh kavmini de helak ettik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. 47. Ayet Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Son teoriler bu söze uygunluk göstermektedir. 48. Ayet Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz.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 Sevgi ve saygıları putlarından yanaydı. Çağlar geçtikçe putlarda değişti. Çeşitli şekil ve isimler aldı. 52. ayet. Resulüm onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde mutlaka onun içinde bir sihirbaz veya bir mecnundur dediler. 53. ayet. Bunu nesilden nesile birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Doğrusu bu onların azgın bir topluluk olmalarındandır. 54. ayet. Artık onlardan yüz çevir. Onların yola gelmemelerinden dolayı sen kınanacak değilsin. 55. ayet. Yine de sen Kur'anla öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. 56. ayet. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım. 57. Ayet Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve bana yedirmelerini de istemiyorum. 58. Ayet Şüphesiz bilsinler ki o Allah bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. 59. Ayet Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de Geçmiş arkadaşlarının azaptaki payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. 60. Ayet O vaat edilen azap günlerinden dolayı vay o kafir olanların haline. Zariyat Suresini Dinlediniz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 Buradaki ilahi murat, Tuğru Sina'dır. Yahut, semada Kabe'nin hizasında meleklerin tevaf ettiği bir makama, Kabe olduğu da ifade edilmektedir. Yahut, kaynatılmış olan denize. 9, 10, 11 ve 12. ayetler. O gün gök, çalkalandıkça çalkalanır. Dağlar yerinden kopup yürüdükçe yürür, toz duman olur. Artık inanmayıp, Yalanlayanların o gün vay haline. Onlar daldıkları batıl içinde oynayıp, oyalanıp duranlardır. 13 ve 14. ayet O gün onlar cehennemin ateşine şiddetle itileceklerdir. İşte bu sizin kendisini yalan saymakta olduğunuz ateştir denilecektir. 15. ayet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 35. ayet Yoksa onlar hiçbir şey hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar Yahut kendilerini yaratan yine kendileri mi 36. ayet Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar Hayır onlar kesin kez inanmak istemezler 37. ayet Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır Yahut üstün ve hakim olan her şeyi idare eden kendileri midir? 38. Ayet Yoksa hoşlanmadığınız için kızlar onun da oğullar sizin mi? 40. Ayet Yahut sanki tebliğ için onlardan bir ücret istiyorsun da onlar böyle bir borçtan dolayı ağır yük altına mı girmişler? 41. Ayet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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Tur Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür